53R köşe yazısı. Menopoz dönemi 45-50 yaşlarında başlayabilir. Menopozun kadınların yumurtalık faaliyetlerinin sona ermesiyle adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi anlamına geldiğini belirten doktor öğretim üyesi Nagihan Yılmaz, menopoz ortalama 51 yaş civarında gerçekleşir. Menopoz öncesinde adetlerin düzensiz hale geldiği döneme perimenopoz denir. Bu süreç de tahmini olarak 46 yaş civarında başlar dedi. VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Nagihan Yılmaz, menopoz hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Benim menopoz döneminde birçok kadının idetinin düzensizleştiğini veya ağırlaştığını vurgulayan doktor öğretim üyesi Yılmaz, bazı kadınlar daha önce yaşamadıkları duygusal ve fiziksel problemlerle karşılaşabilir. Eğer 12 ay boyunca adet görmediyseniz, Geriye bakıp menopoz geçirdiğinizi, son idetinizin olduğunu söyleyebilirsiniz. Bazı kadınlarda doğal nedenlerden ya da hastalık veya çeşitli tedavilerden dolayı bu süreç daha erken yaşanabilir, diye konuştu. Yumurtalıkların azalan işlevi ve hormonal değişimler Menopoza yol açan faktörler arasında östrojen seviyelerinin değişmesi başta olmak üzere, Hormon seviyelerinin değişmesinin yer aldığını söyleyen doktor öğretim üyesi Yılmaz, kadınlar yaşlandıkça yumurtalıklar daha az yumurta üretir, östrojen seviyeleri dalgalanır ve daha sonra kademeli olarak azalır. Bu da menopoz belirtilerine yol açar. Bu süreç tabii ki bir günde gerçekleşmez. Östrojen seviyesinin düşmesi birkaç yıl sürebilir ve hormon azaldığında düşük seviyede kalır, bu da vücutta çeşitli değişikliklere neden olur. Yumurtalıklar tamamen yumurta üretmeyi bıraktığında hamilelik artık mümkün olmaz ve bu noktada menopoz gerçekleşir dedi. Her Kadını Farklı Şekilde Etkiler Menopoz ve menopoz öncesindeki sürecin her kadını farklı şekilde etkileyebildiğini belirten doktor öğretim üyesi Yılmaz, östrojen seviyesinin düşmesi beyne, adetlere, cilde, kaslara ve ruh haline etki edebilir. Bu süreçte birçok farklı belirti yaşanabilir ve hangi belirtinin ne zaman görüleceği kişiden kişiye değişir, şeklinde konuştu. Gece terlemesi menopozdaki kadınların %75'inde görülüyor. Menopozda görülebilen belirtilerin ağır veya düzensiz kanamalar, sıcak basması, gece terlemeleri, kötü ruh hali, vajinal kuruluk, İdrar yolu problemleri olduğunu dile getiren doktor öğretim üyesi Yılmaz, eklem ağrısı, kuru cilt, beyinsisi olarak adlandırılan hafıza problemleri ve odaklanma zorluğu da sıkça bahsedilen diğer belirtiler arasındadır. Kadınların yaklaşık %75'inde bir ya da birkaç belirti görülürken, menopoza giren kadınların dörtte biri şiddetli belirtiler yaşadığını ifade eder. Bu belirtiler 7 yıla kadar sürebilir ve kadınların üçte biri şikayetlerinin daha uzun sürdüğünü belirtir, dedi. Doktor öğretim üyesi Yılmaz, doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, adet dönemlerinizin menopozu girdiğinizi anlamayı zorlaştırabileceğini unutmayın diyerek sözlerini sonlandırıldı. Doktor öğretim üyesi Nagihan Yılmaz VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği